Welcome Walk'un sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. İyi kalpli insanlar. Hepinize günaydın. Bir kez daha 8.32 oldu saatimiz. Modern Sabahlar'da gündem toplantımızı son dakika gelişmelerinden sonra Hı -hı. bir kez daha gerçekleştirmemiz gereken gündem toplantısı bitirdik. Editorial toplantı ya. Çünkü biliyorsunuz bunlar editorial toplantısız hiç çıkmadığımızı biliyorsunuz yayına sevgili dinleyicilerimiz kusura bakmasın. Çünkü editorial toplantısız yayına çıkmak demek çıplak çıkalım daha iyi. Değil mi? Evet doğru. Ne diyeceğimiz <gülüyor> Çıplak çıkalım daha iyi değil mi Oktay? Hayır. Kendini <gülüyor> çok güzel ifade ediyor. <gülüyor> yani editoryazız. Gerçekten çok güzel anlattın. Yani şurada içeride olan yarım saat 45 dakika süren bir toplantımız vardı sevgili dinleyiciler. Nasıl anlatılır diye düşündük en son 2 dakikasında. Çünkü gündemi konuşmaktan nasıl anlatacağımızı Anlatacağımız şey konuşamadık. Yani. Ee, Orada benim aklıma anlattım. şu fikir geldi. Editorial toplantısız yayına çıkacağımıza donsuz hayatımızı sürdürürüz daha iyi dedim. Bu tip benzeri bir şey kabul edildi. Yani sonuç olarak şu an stüdyoda donsuz oturuyoruz çünkü editoryal toplantımızda kahve bitti kahve konusu bitti. uzun uzun, uzun, uzun, uzun konuşuldu. konuşuldu kim içti bu kahveyi ee, biz kahve daha geçen toplantı da yani. haftada 200 gram kahve bana mısın demiyor bu radyo yani daha doğrusu ekopoşet Eko alınıyor fakat yani bize kalmıyor bir haftayı çıkarmıyor herkes abonuyor. Yani bu da biz üçümüz haricinde herkes banıyor Bunu ne yapacağız? Hakikaten Yanımızda böyle. kahve mi taşıyacağız? Yani bunlar hep editörlülü toplantısının ana. <gülüyor> ana konuları. Ana konuları. Bu efendim neler oldu neler bitti? Ee, neler... Ben dün... Ege bir daha neler oldu neler bitti de valla e, ayakkabı... Sizden öğreniyorum ben gazeteleri <gülüyor> vermiyorsunuz bana. Vermiyoruz vermiyorsunuz. abi. Vermiyorsunuz. Ben bu ben her şeyi çok iyi biliyorum magazin bak, dünyasında ve Ankara'da neler oldu çünkü sırf Ankara ekleri ve magazin eklerini vermiştim. ver onları ver bakayım neler olmuş biz de onları merak Esas sen en lezzetli yerlerini okuyorsun. Biz saçma sapan şeyler okuyoruz. Şimdi dolmuş seferleri arttırılacakmış ben <gülüyor> mesela bu sabah <gülüyor> öğrendiğim kadarıyla. Bu. Ha ya ilavelerde yani Ankara ilavelerinde bu müjdeli ha, bir işte esas bu, Ankara'da değil. Bu. Ben bunu Ankara çö ilçelerde olacak. çevre ilçelerde. ilçelerde. <gülüyor> Olsun o da Ankara değil mi sonuçta? Değil mi kardeşim Ankara? Doğru. Bala Ankara değil mi? Doğru. Güdül Ankara değil mi? Bir haymana Ankara değil mi? Hayır seçimlerden önce yaptığın bu açıklamalar hep o, o tacirli yaptığın evet. yorumunun yapılacak. Bak dikkat et. Dikkat... Çünkü bundan önce hiç bala dedim mi yayında. Hiç Bak, demedim. Yani. dediğini ilk defa duyuyorum ben. Diyor, ben de yani sadece bir kere, kere dedi bıraktı <gülüyor> Bir kere dedim bıraktı Normalde güdül güdül güdül demesi gerekiyor tabii. <gülüyor> tabii. Yani bana oy avcısı denir e, Elçiliklerde dinleyenler için Vow Tenter diye ben onun e, şeyini yapayım e, Çevirisini yapayım Anında çevireyimle beraber Fena değilim de çocuklar Anında çevireyim Anında çeviri. <gülüyor> Çok fena Oktay Dayan, biraz dayan bugün, <gülüyor> ay, biraz dayan. Ay, ne oldu ben anlamadım ki ya. Ne bileyim bilmem ki. Machu Picchu'daki olayı biliyor musunuz? Ya da? o biliyorum işte, oradan zaten maço sabah. Machu Picchu'da Pichu... çıplak gezmiş turistler. Hep geziyormuş. Ne bir olabilir? de öyle, bütün Peru hükümetinin nasıl oldu? Demek ki oranın esprisi o. Öyle esprisi değil ya. E bir hepsi, tane... bunlar niye tutuklandı? <gülüyor> hepsi, buysa dördü tutuklandı. Dördü dördü bunlar... niye tutuklandı? Bunlar ürkütücüymüş demek ki. Yok ürkütücü UNESCO değil. Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Machu Picchu'yu ziyaret eden... Ee, turistlerden. iki Avustralyalı, iki Kanadalı. Oh olsun. Donsuz Biz, gezmekten don, mi yakalan? Do, donsuz değil değil. Bir yere kadar donlu gitmişler. Sonra birbirlerine baktılar. Döndürmüş. Donsuz demişler. demişler kaşları kalkmış. Ondan sonra donsuz devam edilir. Ama şöyle bir şey var orada. Ee, bunun da bir tane. Kimse o bence o çıksın ortaya ilk başta. Bir fotoğraf çekiyorum. O çok küçük böyle çıplak, cıbıl cıbıl. Ondan sonra Bunun esprisi bu arkadaş ha, Öyle falan. bir fotoğraf çekeyim Machu Picchu mi turistleri bunu yönlendiriyor Biz burada turistlerimizin donsuz gezmesini isteriz Yoksa turistler gidip donsuz gezmeye başlamış Machu Picchu halkı da Machu Picchu gel... lan halkı mı kalmış bilmem kaç bin yıl önce bitmiş O civarda yaşayan oranın esnafı falan yok mu? <gülüyor> Yok, kalmamış, bitmiş zaten. Yok, hep kapattılar. Hep ya, kapattılar. Kimin o zaman donsuz kapattılar. gezmesinden niye rahatsız oluyorlar ya? Ha, Do Don evin ha evinde donsuz geçmişsin, ha ıssız yerde donlu gezersin. Sen evinde bile donlu gezen insansın. Şimdi donlu. Donsuz. Donsuz. Ee, yasalara göre e, Machu Picchu'da arkeolojik değeri olan anıt ve öğrenlere yapılan zararları... Öğrenme. Senin öğren diyen canını <gülüyor> yerim ben. 3 ila 8 yıl hapis cezası verilebiliyor. Hem de Machu Picchu hapishanelerinde en ağır şekilde cezalar Ne tip zarar veriyorlar? Evet, donsuz işte adamlar? <gülüyor> tutuklanmışlar. Ona karar verecekler işte. Tarihi değerleri affedersin e, kaba etlerine sürüyorlar. E şimdi çok özür dilerim. Bence ayakkabıyla bile girilmemesi lazım. lazım Adamlar yani ya boşver dondan da iplik düşer bir şey olur falan diyerek donsuz girmişler. Daha büyük saygı ben düşünemiyorum. E gelin en büyük. Biz de mesela büyüklerimizin evine bayramlarda öyle mi gideceğiz? Keşke bizim de ören yerlerimizde donsuz dolaşılsa. Ören ya siz de... niye doğduk yere bir ören yeri? Doğru Sen dedin. nasıl bala dediysem. Bir de ören yeri demek istiyorsun. Açıldı. Şeyin kapağı açıldı. Vallahi C&M'in kapıları açıldı akıyor içeriye ya. Doğru. Kapı da açılmış olabilir. E, Valla şu anda ne yapılacağı düşünülüyor çünkü Machu Halbine... Picchu'daki turistleri yedirmeyiz Zaten yemeyiz yani ne pis pis adamları hmm. Donsuz gezen adam. yemem iki yani. Kanadalı ya iki Avustralyalı ben niye Donsuz gezdi? Acı ne ceza verecekleri de belli değil yani. Bilmiyorlar zaten Bunları en ağa şekilde cezalandıralım demiş Bunları gibi, mahcup edelim yollayalım ülkelerine Neyse mahcup edeceksin <gülüyor> demişler Gerçi evet bunların utanması yok ya <gülüyor> bir, bir mahcup olacağı şey olsa Donsuz dolaşmaz Aslında ben bunları bana veraksalar mahcup ederim ya neyse <gülüyor> Çok, çok mahcup ederim, çok mahcup ederim. Yüzleri kıp kırmızı dönerler. ülkelerine gidecek yüzleri olmaz. Hatta derler ki biz Machu içi de kalalım. Bundan sonra buranın temizliğini yaparız. Diye. Machu Picchu mahcup Picchu oldu. <gülüyor> Machu içi gazetelerinin şeyi hazır, baş başlığı hazır. Ege çok iyi ya, vallahi çok Teşekkür iyi. Teşekkür ederim. Yani hakikaten çok iyi. Bravo. Burada o kadar akşam gazetesine mahşetçi olarak girmeye çalıştık. Yıllarca sonra akşam gazetesi satılınca Peru kısmet, kısmet Peru'ya çıktı. Peru'nun Peru Times mı neydi? <gülüyor> Herhalde, Peru Herhalde Peru Times. Herhalde Peru Times bir şey Peru posta diyebiliyorum ben. Ha bitti gitti işte. Ha, o da bulmacalar falan var çok güzel. Var. <gülüyor> çok güzel evet ya. Bunların şeylerinin fotoğrafları falan var. Valla şu anda tartışılıyor ülke karıştı gündeme olmayınca ülke ne yapıyor işte böyle şeylerle yani tartışıyor şey yapıyor zaman kaybediyor ee, çünkü daha cezası olup olmadığı bilinmiyor. Yani bu fotoğraf çektirmenin, çıplak donsuz poz vermenin, video çektirmenin, video çekmenin, bir yani şey cezası biz, olup olmadığı bilmiyor. Biz yani. yani yasaları yaparken kimsenin tarihi yerlerde donsuz dolaşacağını düşünmediğimiz için onu eksik bırakmışız demiş Tabii yani onu nereden şey yapacaksın, kimi donlu gezer, kimi abiye bir kıyafet başlar mesela, evet. adamlar oraya topuklu ayakkabılarla giderler, böyle şeylere de her şeyi düşünerek ona göre hareket etmeleri lazım ama... İyi ki erken müdahale edildi. En ağır şekilde cezalandırırsınlar. Yasalar çıksın. Çünkü burada milyonlarca turist gidiyor. Ben milyonlarca donsuz adam göremem ben artık bu yaşımdan sonra. Donsuz Yeter. yakalanmışlar mı yoksa fotoğraftan mı buluşlar acaba bunu ya? Vallahi fotoğraftan Fotoğraf... da kabahiyetinden adamı tanıyıp... Tanınız. Bir dakika. Oktay Deniz'den <gülüyor> müthiş açıklama. İnsanı <gülüyor> kabahiyetinden tanıyan o müthiş mucizevi buluşuyla... Oktay Bey şu anda stüdyomuzda hoş geldiniz. <gülüyor> Bulduğum e, buluşumda göz... Ama Oktay Bey dikkatli yani edin. ortamda çok fazla kaba et lafı geçiyor. O yüzden yok fotoğrafta şey ama biraz geriden e, çekildiği için fotoğraflar bir bakışla anlarım. Ee, e, yani sırt sırt bölgesi, kafa bölgesi, parmaklar. E, çünkü böyle ellerini kaldırmışlar bir de şey yapmışlar. Şiler yapmışlar. Bir böyle bir zafer işaret yapmış. yapmış tamam. Biri tek parmağını kaldırmış, bir şey yapmış. Ee, o yüzden tanınması için yeteri kadar e, şey var. Zaten yakalanmışlar. Yani yakalanmışlar dediğim gözaltındalar şu anda. Aa, ama yani benim mikrofonum böyle olursa ben ne yapabilirim? Heh. Sen oralarla oynayabilirsin. Ha, evet ya. sen artık şey yapma. Ha, ben hiçbir Bundan şey, şey sonra ben, ben. Bundan sonra her şeyi sen Bundan sonra bana gel. Tamam, bana bir güzel bir çikolata yaptır. Öyle yaparım. İçine dolduracağım bütün şeylerimi. Ne dolduracaktım ya <gülüyor> Ucuz ben? Ucuz bir e, gümüşe koydur. <gülüyor> Ya hakikaten dün gece herkesin merak ettiği konu neydi? Gümüş tabak kaç para, ucuzu kaç para? Ya yani insanın içine 500 bin lira koy... Yani var olan bir... Biliyorsunuz tape var sevgili dinleyiciler. Var olduğu iddia edilen. İdia edilen evet. Var olduğu iddia edildiği iddia edilen... İdia edildiği iddia edildiği iddia edildiği. Yani edildi, şöyle dili, diyelim dili, montaj dili. ve e, sondaj. Montaj Anlam, ve sondaj şey tipi... E, hatta krepaj gibi geçer. <gülüyor> e, sondaj da... Tam, dublaj. Ondan evet. sonra... <gülüyor> Neyse sevgi dinleyiciler orada geçen mevzu bahiste 500 bin liraya diyor çikolata şeyin 2 çikolata mevzusu var. Bir tane kutuya koy diyor. Övünü diyor bir tane şey. Övünü içinde... klinikten alıyor o klinik değilmiş yanlış. şey etmişler. Meşhur bir pasta <gülüyor> Meşhur. Ismi. Meşhur bir aslında hakikaten. E, yani 100 kere 100 kere söyledik yani şurada düşürsün adamın. Markada üzüldü biliyor musun? Markada üzülmüştü. Ulan demiştir ben. Evet çalışıyorum. Evet Yani adam bir klinik diye bir şey geçiyor ya. Şok. <gülüyor> Çikolata al <gülüyor> nedir ya? İçine niye sen o, ucuzuna kaçıyorsun ya? Ulan bir gümüş tepsi benim bildiğim 300'dür öbürü 500'dür hadi 500'dür 1000'dir yani benim gibi bir adam olduğunu düşündünüz mü Reza Zarrabı <gülüyor> Vallahi galiba tam bu yani. gibi bir adam orada 500 bin ama, da, ama gümüş ucuz oldu oradan çağrı sana ediyorum. ben sana söyleyeyim Sen eğer Ege Kayacan rol şey daha doğrusu yer değiştirecek olsanız değil, orada 500 bini biz 500 lirayı zor gördük. Onun içine güzel bir 500, 500 lira koy. 500 lira koy. Efendim az olmaz. Koy koy sen koy, koy 500 lira Yok 500 koyma. Bir 200'lük koy. Bir de iki tane 50'lik koy. Kalın göster. <gülüyor> Böyle yapacaktı. Niye sen o kadar? Vallahi moralim bozuldu. Akşamleyin baktım. Gümüş tepsi satıcısı yok. Ülkemizde çok fiyat şey yazılmıyor ya, internet ortamlarında. Ha gümüş. internetten fiyatına mı baktın? Baktım bulamadım Vallahi gümüş tepsi diye. Kaç tane gidiyor ucuzu? Vallahi onda sağda solda. Ondan sonra hakkımızda şey olarak kullanılmasın. Ama bütün herkes merak etti. Bir gümüş tepsi bugün bir sorun gümüşçü varsa, yani ne kadardır gram kaçtan gidiyordur? Onun bir de işçiliği var mı tepsinin? Doğru. kadar çok... esas işçilik zaten. Ne olacak ya işçilik dediğin nedir ki? Yani işçilik dediğim bas baskı değil mi? Yani şuradan biliyorum. Ben mesela gümüş tepsi geldi sana, sen evet. onu mesela bir zor gününde bozdurmak istedin. Git Hı. hiç para vermezdin Bir kere nereye gideceksin? Kuyumcuya gitsen bakar böyle adamsın suratına. Gümüşçüler surata. çarşısı diye bir yer yok mu böyle götürüyor? Eski gümüşlerimizi götürdüğümüz. Şöyle bir mantığı olabilir. Ee, şimdi normalde gümüş tepside çikolata götürdüğün zaman içindeki evet. her zaman şeydir ya. Dışından ucuz. Evet, evet. Şimdi böyle olunca zaten bir terslik oluyor ya. İçindeki 500 bin dolar He. tepsiden He. pahalı. O yüzden tepsinin hiç pahalı olmasına gerek yok gibi bir mantık olabilir yani. Vallahi aynı kafadasınız belki. Vallahi haklı. Yani çünkü Sadece ben bu arada kadar kalsam bu kadar düşünemezdim. Milyonlarca dolar fark var. Milyonlarca. Ama zihniyet acaba... aynı. Hakikaten evet. çok güzel. Demek ki demek ki hakikaten milyonlarca dolar zihniyet değiştirmek için yetmiyor, e, yetirilmiyor. Vallahi şu anda rahatladım ya. Ha öyle. Yani bana saçma geldi gene söylediğin. O ayrı da. Hala. Yani ulan ben Yine bir, şey... bir açıklamadır Faruk. Sen internette bulamadığın bir şey yani. Yani ben olsam da şey... Antika bir tane gümüş tepsi bulun. Ne kadar? 1 milyon dolar. Vulu. Vallahi... <gülüyor> i̇şte bak. İçine ne çikolata koy. Bence ne kadar? Hatta içine eriyik çikolata. O da güzel olur. <gülüyor> Yanına da bir somun şey. Ee, ne derler ona? Kreker. Bandıra bandıra yesin. Teşekkür ediyorum. Afiyet Canınız çikolata çekti mi? Valla benim dün de çekti. Bugün de sabahtan bir kahve yok zaten. Bir taraftan böyle bir huzursuzluğum var. Bir türlü de şeyimizi alamadık. Ee, ne derler ona gerekli sabahki kafein ihtiyacımızı sağlayamadık o yüzden bunun eksikliğini hissediyorum bu arada bugün 18 Mart Ali İsmail Korkmaz'ın doğum günü bugün Vallahi bugün 30 yaşında Ali İsmail Korkmaz bugün doğum günü 1984 oluyor değil mi? evet 1984 bir ha. kez daha sevenlerine bahsaldı dileyelim hakikaten de sevenleri ee... deyince, tüm sevenleri biziz zaten hiç tanımadan Ali İsmail Korkmaz'ı sevdik. Ali doldum. İsmail diyoruz. Evet. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sağ severler 8.54 oldu saatimiz. Buyursunlar demiyorum artık yani. Hmm, Buyursunlar de... deme hemen bir düzeltmeyle başlayalım. Hemen düzeltmeyle hemen. E... Ali, Ali İsmail, İsmail Korkmaz'ın ee, yaşını 30'una dedik ama e, halbuki... 94 doğumlu 94 Ali İsmail Kokmaz evet, Hepimizin gözünden kaçtı ee, 20 yaşında Hatta 19 yaşında bugün Onda. 20 yaşına girecekti e, Bir kez daha doğum günü kutlu olsun Ali İsmail diyoruz Buyurun efendim Başka neler oluyor neler bitiyor Dünyamızda neler oluyor neler bitiyor Tabii ki şöyle bir bakacağız Neler oldu neler bitti Bir yanlışlık varsa onu düzeltmeye çalışacağız ee, ben söyleyeyim mesela benim elimdeki ekten madem bana kızıyorsunuz evet, Lütfen sen biraz bize diye. yerel haberler versene Çünkü biz artık o kadar gündeme boğulduk ki Ege Altındağ'da e eğlence sektöründe faaliyet gösteren mekan sahipleri Kapanış saatlerinin diğer bölgelerdeki gibi çekilmesini istedi mesela, Sen baya okumayı de, falan da çapsın ya Okumayı da söktü Allah'a Maşallah bu her akşamda 2-3 sayfa okuyor kitaplarında Büyük büyük kitaplar aldık ona 15 tatilde çok okudum. 15 tatilde demişti. çok okudum. 15 tatilde iki kitap okuyacağım demisti. Ömer Seyfet. Çok güzel yapmışsın. Bu arada e, orta boy büyüklüğünde bir ne olabilir? Kalf, kalf değil, kavun kalf değil, gümüş tepsi. Ha. Orta boy bir gümüş tepsi. Fiyatı e, ne il, kadar? Fiyatı. Nilan Hanım söylemiş bize 500-550 TL. Imiz. İşte, haklı tamam. adam. İç, i̇çine 500-550 lira. Koy 200 liralık da çikolata. Doğru mu hocam? Doğru, doğru. Afiyet Klinikten olsun. Klinikten alınan o kadar yedirmez herhalde ya. <gülüyor> Vallahi klinik diye eğer çikolata markası çıkmazsa bu saatten sonra ben ne diyeyim bütün çikolata üreticilerine? Hazır gelmiş ayağına gelmiş güzel şey. Ne derler ona? Ee, şeyi hazır, reklama hazır, bilmem nesi hazır. Ya şimdi mesela bazı, bazı şeyler var ya ben hı. ona da üzülüyorum. Neyler mesela? Bazı mesela ayakkabı kutusu. Hı hı. İşte ne bileyim işte mesela ekmek son dönemde bir şey oldu. Bunları göstermek, gözaltına alma sebebi ya. Evet. evet. Şimdi çikolata da mı mesela? Sokakta çikolatayı yemeyecek vallahi Valla ekmek arası çikolata o, yemeye versersen iyi bu. Hop alacaklar mı seni? Nasıl olacak? Valla olabilir her şey. Ben de bu arada yeni bir sektör düşündüm. Yani ee, bu rüşvet şeyinde, değişiklik işte uçunda. Böyle bir insanları uğraştırmasan yani şeyin böyle kutuların falan hani gizli kutular gibi bir şeyler yapıyorlar. Şık kutu üstünde çikolata yani çikolatanın altına yap yani şimdi 500 bin dolar para. Bunun sırf üstündekiler çikolata olsa gene orada 2000-3000 dolarlık para üstünde erik erik çikolata olacak. Mesela güzel güzel bir sistem hmm. yapılsa e, altına rüşvetini koyuyorsun üstüne gömleği koyuyorsun veya hmm. böyle, ama tek kutu yani böyle. Şimdi tasarımcılar şey... yeni bir şey ha. yapsa yani evet. O... Anladım hediye paketi gibi mi? Hediye paketi gibi yani e, içinde şey görünüyor gizli bölmesinde ya da artık, bahşiş, bahşiş paketi mi? Bahşiş paketi mi? önden verildi tarzda bir şeyler. Yani. O da yeni yeri öğrendik. Yeni yani göre de... bu. Bağır... <gülüyor> evet. Biz de e, çünkü önden verilir. Tabi. Onu da onu da tapelerden öğrendik. Nasıl yani? Öyle. Var olduğu iddia edilen iddiasının iddialarının... tapelerinde öyle geçiyordu. Ahşap bir şey düşünür müsünüz? Ahşap olur, gümüş olur. Verilen şeye göre gümüş görünümlü olur. Bence yani, o insanların hayal gücünü biraz arttırıyor Ege. O yüzden ona karışmamak böyle lazım. Böyle zarf altası. içinde falan... Yok yok. Yani Olmasın. mesela o çikolata olur. Yeri gelir bir çikolata olur. Yani bak insanlar demek ki... E, ihtiyacını bir şekilde görüyor. Ve bu ne yapıyor? Beynimizi ne yaptırıyor? Böylece diğer sektörlerde de iş oluyor. Diğer çalıştırıyor tabii yani... Tekstil, çikolata... Hatta orada şey de geçiyordu. Bir gömlek mömlek falan da geçiyordu Dün kafelerde. hiç kapelerde. sucuk geçmedi mesela Tabii, bu tabi. kadar şeydi. Bir gömlek şeyinin içine veya bir gömlek koyun. Olmadı bir gömlek alırsınız. Sucuk da yer işgal eder abi sucuk. <gülüyor> mesela o çikolatalar böyle e, kare kare ve ince ince oluyor ya. Aralarına koyabilir. Tabii yani. aralarına koyabilirsin de sucuk, sucuk yer işgal eder. Rula yapın, tam o kangalın ortasına koysan. Tabii o dizayn yapılır sonuçta yani. Ne kadar güzel oluyor. Yani yeri gelir. Sen en son kime götürdün be muhterem sana sucuk geliyor diye sen sanki... Ben çok güzel şey... bir şey buldum. Yarın öbür gün birinize yapacağım ya onu. Neyse sağ olasın. Çok para koymam herhalde. <gülüyor> Sizin başka bir şey. Çemene saracağım. Parayı blok yapıp böyle şey haline getireceğim. Baton ee, çemene. Baton haline getireceğim. Çemene sarıp sana baton pastırma vermişim gibi görünecek ama ya. içinden nakit para, çıkacak. Para saracaksın değil mi? Hı hı. Tamam çok para, güzel Para sarcan değil mi? Sonra da para onu Leş gibi elleriniz olacak Allah çok böyle, özür dilerim ne olacak ki Böyle Leş. Paket, paket yapılmasının şöyle bir güzelliği de var Mesela bir gün önceden mesela akşam bir şey Dolaba oldu. koyarsın Telefon, telefon ediyorsun Hı -hı. Mesela Yerinde bulamıyorsun Telefon ediyor daha doğrusu Nasıl şimdi toparlayacak o parayı nasıl çekecek çünkü yani bugün bankamalı bankalardan çekilecek para belli. 1500 lira en fazla 3000 lira. O da 12'ye 5 kala gider. 12'ye 5 kala hadi 3000 çek. 3000'lik bir banka düşünüyorum. Büyük düşünüyorum. 3000'de 12'yi 2 yi geçecek 6000. Nasıl topluyacaksın? Halbuki öyle bir paket yapılsa. Ne gibi? Mesela 500 binlik bir kutu. Hı -hı. Üstüne güzel çikolata, çikolata ya da çikolata gömlek olabilir. Anladım. Tabii Artık ki. sucuk olabilir. Ama sadece 500 olabilir. binlik değil. 500 binlik, 50 binlik, 200 binlik çeşitli kutular ben düşünüyorum. Tabii. Doğru. Nasıl Süke, var? Yarım İlla siz çok büyük düşünüyorsunuz. Evet tabii. 50 binlik bir şey. Küçük böyle ahşap olabilir o. Çünkü gümüşü de pahalı olduğunu şu anda öğrendik. Evet. 500-550 lira orta boyunca tepsi. Çok pahalı. Alman tepsisi, Alman gümüşü değil mi? Alman tepsisi diye geçmiyor. Alman gümüş gümüşünden... Alman gümüş yapılıyor değil mi? Çünkü başka yani. tepsiyi gümüş olarak kullanan başka bir millet yok benim bile. Mesela Arnavut. Hayır. Onlar mesela ciğer konusunda. <gülüyor> benim aklıma gelen. Doğru. Bana da senin verdiğin örnekten mi? Arnavut mesela yani bizden Arnavutluk olduğundan ben biliyorum yani. Babama mesela gümüş verilerde atardım. Yani çok güzel bir sig sigara tabakası hediye etmişlerdi. Olmaz mı? Bu ne ya dedi? Atı hemen <gülüyor> yani, ciğer verdiler yedi. Ya yani bunlar örnekler çoğaltılığında bilinir. Ee, İngiliz'de de vardır ya gümüş tepsi yok mudur? İngiliz'de gümüş tepsi yok. Tabii ben biraz de... Allah aşkına kurban olayım. O kadar İngilizce, düşünüyorsun. Doğru, O kadar İngiliz filmi seridin. Hangisini de gördün sen? <gülüyor> o da çay. Hiç o senin gümüş zannettiğin şey. O çay çay sahnelerinde hep çaylar nasıl bu, geldi? Ede şey... tuttu. Tepsiyle götürmemiş. Hayır bu antep işi şeyler var ya. Kahve fincanları içine Dönerek. şey. Yok yok içine şey koyuyorsun yani seramik kısmı içinde de dış kısmı ha, böyle ha, e, gümüş, böyle şey, gümüş değil ve bakır be bakır mı bakır o ne o bakır değil mi o bakır bakır değil mi o bakır. antep'te ne işçiliği var bakırcılık var bakırcılar çalışıyorlar var hastada Ar e, arastıda herkes ya, bakır, bakır işte o senin bunun İngiltere'de gördüğü şeylerin alayı o şeylerin bakır, dininim, bakır o veya çinko bakır sevgili gençler bakır olduğuna karar verildi <Gülüyor> Çok da dikkat edersiniz. Takip edemeyen dinleyicilerimiz Çok da fazla da direnmedi. O açıdan seni tebrik ediyorum bir kez daha. Ege bu arada senin şu mahkeme maceralarını anlatmadın. Ama mahkeme maceram çok sıkıcıydı. O yüzden hiç konuyu açmak istemiyorum. 16 liramı da alamadan apar topar çıktım. Ne? 16 liranı vermediler mi? 20, şu anda devlet liranın... merkez bankasının sana zamanında bir borcu vardı. Bu yeni paraya geçişleri sırasında. Ve Doğru. şu anda Türk adalet sisteminin Ege Kayacan 16 lira sürüm, sürüm sürüm sürünecek. Yani vergisi varmış o 20 lira ha 4 lira kesiliyor mu? Kesiliyor. İşte 20 civarında 16 lira mı alamadım? O kadar da güzel şahitliğim Niye yaptım Niye alamadın? Yani sıra mı uzundu? Yok oradan hemen başka bir, yere başka, yer yer ne? başka bir başka vardı. Başka bir mahkeme mi Yok başka bir mahkeme değil de Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders veriyordum. Ona yetişmem gerekiyordu. Pardon gerektim. ne dersi bir alıyordum demek istedi herhalde? Şahitlikten Ege. nasıl para kazanılır? <Gülüyor> Orada da bir şey oldum ya. Radyo tarihi dersinde konuştum. Şey gibi. Radyo, emekliler radyonun direğine çıktı <gülüyor> radyo tarihi dersi <Gülüyor> radyo tarihi ne açsınlar kitabı okusunlar sen ne anlatın işte, sen ne, ne... canlı tarih Ege dede diye çağırdılar beni <Gülüyor> ha mendille silinip silinip Telleyip telleyip bir şeyler almak. Gitar, Gitarın da gitseydin keşke. <gülüyor> şarkı falan söylerdi. Ay yok yani. <gülüyor> <Şu> olurdu çocuklara. <gülüyor> radyo Şimdi de biraz. Ben bu adamın tarihini. anladık şimdi. şu, şu adamla 15 ağırladık. yıldır yayın yapıyoruz. On ötesi. Bir kere bile, Bize iki. gitar çalmadı. Bana ya. hayır. Ege. Bir kere bana radyo tarihi anlatmışlığı yok bu adamın ya. Allah kahretmesin. Ya işte olarak gittim ben. Şey gibi bu. E ben senden büyüğüm ya. Ya. O zaman yaşayan tarihi. Ebru ustası. Bilmem ne ustası falan filan. Ölmek üzere olan meslekler. Öyle bir adam olarak gittim ben. E Bana para verdiler. Nasıl geçti peki? 10 üzerinden kaç verirsin? 10, 10 üzerinden 10 veririm. Öğrenci gibi gençler Öğrencilere sormak an. lazım. Nasıl? Evet Ege'ye kaç de? verdiniz sana, ya? Yani? Sana, sana kaç verdin sen? Ben kendime mi? He, 20. 10 kendim, üzerinden kendim mi? Kendim vermiyor muyum kardeşim? <gülüyor> Elimi boğa uçturuyorum. Oh. 50 gitseydin, verdim 100, 100 verdim. Gitarın gitseydin gitseydin 100, 100'e kadar çıkardı o puanın ya. Vallahi Puan keşke... değil bana nakit de lazım. Şimdi Puan veya puanlar lazım. Devgesine. Şeyi söyledim çocuklara en başta. Arkadaşlar ben buraya geleceğim diye 16 liramdan vazgeçip geldim. Bunu baştan söyleyeyim. O para bir şekilde çıkacak. Çocuklar aralarında topladılar. 24 lira para toplandı. 24 lira para toplandı. Bakın işte hayat böylesine güzel böylesine enteresan. Ben de Allah. onun 4 lirasını iade ettim. Çünkü, ben ki, çünkü 16 lira alacaktım. Hadi 4 lira vergisiz halini alayım dedim. <gülüyor> Böyle şey yine yani. devlet yine en, evet evet. Ege bu korkunç maceralarını umarım ki önümüzdeki saatlerde alırız. Şuraya, şu yaşadıklarını bütün günümü dışarıda değişik işler yaparak geçirmiş olarak size hmm. bir hikayeyle dönmemiş olmak da benim utancımdır. Evet yani. sanki bin defa böyle bir mahkeme ama giderken bu kadar yaygara koparıp Yalnız da dönüşte şey bir. bir, şey. de, bir de. O da e, evet yani ona da bir üzüldüm. Yani o kadar yaygara ile de diye dönmek. Bir dakika hakim miydi hakime miydi? Hakim <gülüyor> Le le le hakime. Çünkü türküsünü söyleyecektik ha, hakime olsaydı. İşte gitarın... Olsaydı. Gitarın, gitarın olsaydı, olsaydı, olsaydı neler neler yapabilirdi. Ha gitarın olsaydı. Mesela sen pıstın mı? Yok hiç pıstmadım ama avukat şey dedi. Avukat sinirlerin senin... en sinir olduğu şey dedi. E, Artisik konuşmaları dedi. Telefon çalması bir de eli cepte konuşma. Ha. Ondan sonra ben de şey yaptım. Ben çok anlatacaklarım vardı da şahit. Olmak o kadar şey ki sırf şahit olduğun şeyi söylüyorsun. Bir yorum, bilmem ne, derler. Ne olmuş? Tek soru tek cevap mı? Soru cevap şeklinde yürüdü. Evet. Ondan sonra Nasıl yani... sordular sorular? Bildiğin yerlerden Mesela her şeyi sordular. Programınızdaki tiplemeleri <gülüyor> kim yapıyor? Bir de ne zaman atacaksınız diye sormadılar Onu mı? Ondan sordular. <gülüyor> Burayı ne yapacaksınız diye sordular. <gülüyor> e, basınıklık oldun sorular gelmiş. Hep bildiğim şeyler. Evet, bildiğin yerlerden gelmiş. gelmiş. İyi güzel. İyi, güzel. Ondan sonra bir de benim söylediklerim mi Yazılıyor ya. Hı -hı. Orası bir, çok sıkıcı. Niye? Ben de, yani yani şey söylediklerini diyorum. bir de oradan dinledi de o yavaş, yüzden. Yavaş konuşmuyorlar. Hayır bir şeyler anlatıyorsun. Böyle böyle yaptım şöyle şöyle yaptım. Böyle böyle yapılmasını bilmem ne şöyle şöyle falan. Ama öyle değil de hakim Ben orada daha ince kelimelerle falan ifade ha, ettim. ben işte anlatmaya çalıştığım şey özür şey dilerim. Işte, onun bunun dediklerinde bu zaten bir yamru yumru bir şey anlattım. Resmen şey tapen oldu. tutuldu yani. Hakikaten tapem tutuldu. Bir şey soracağım o tapenin açıklamasını nasıl yapmıştık en son? Tape. Geçen gün ben yapamam. Hayır teyp değil biz ona niye <Gülüyor> tape deniyordu fransızca. Tape. tape tape. Tape, tape, five. tape. Tape. Um. tape değil abi işte. Tape dedi işte bu. Tape işte tamam. Fransızca Şimdi, şeyden geliyor. Neydi? Daktilo etmekten geliyor. Daktilo geldi. etmekten. Tape. Yani tape'in ya. tape e, şey, teybin tape dökümüne tape deniyor. Teybin dökümüne, dökümüne dökümüne tape deniyor. tape deniyor. Şey de olabilir, kayıt olmasa da birisi Anlaşıldı, sinsi gibi Ege. dinledi çatır çatır çayır, Yaz. yazdı. Yaz Oktay. Teybin dökümünün çat, tape çat, olduğu iddia olundu. Çat, çat, şeklinde ifade veren İzmir Bornava Anadolu Lisesi cık, cık. yedek listeden cık, girme. Pardon bal yazabilir miyim? İki Tabii. monitörden büküyorlar. İki monitörden. Çok, o, o çok hoşuma cık, cık. gitti ama. Sen ne bu coşku bu saate daldın gidiyorsun saat başı yok bir şey yok affedersin. Saat e, sorular ilk, soruyorsun. Yeni saat girdik. Adam mahkemeye alıştı abi her evet. sorularına cevap verecek. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tunesiniz, Bokem Ulkus sunduğu Modern Sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere günaydın. Sırf dinlemeler konuşuluyor sevgili dinleyiciler. Herkes dinleniyor, herkesin peşinde birileri var, herkesin konuşması duyuluyor diye bir ortamda yaşıyoruz ve biz de bu sabah siz kimi dinlediniz? Yan masadakiler olabilir. Komşunun yüksek sesli tartışması olabilir. Eski tip evdeki paralel telefondan salonda konuşanları içeride aynı, dinlemiş aynı olabilirsiniz. Para. Eski tip evde dediğin tabii o bir paralel diye esas hakikaten. Hakikaten paralel, paralel hayat. öyle, öyle öğrendiktim ya paralel telefon. <gülüyor> Kimi dinlediniz, Neye şahit oldunuz? Bunları konuşabiliriz. Telefonumuz 210 30 30 Volken Walk Volt'tan. Neydi Almancası? Tka unt basa. Tka unt basa yimak. Yimek e, Türkçe ile etinden de sütünden de e, şeklinde ifade edilecek bir güzel menü kazanıyorsunuz. iki kişilik ve e, bir taraftan da bize dinlediğiniz şahit olduğunuz konuşmaları anlatıyorsunuz. Ben en son pazar günü dükkanda... Bir saniye onun yanına hemen bir ilave yapayım ondan sonra Tabii. sen hikayeni oradan devam et. E, bu arada e, sadece e, tıka and unt basa e, yemek dışında e, Euro Cup'ta çeyrek finale kalan e, tek Türk takımı hangi e, takım? Icon Kolejciler oldu. Evet. E, geçen hafta e, burada da e, kazanarak 12 sayı farklı kazanarak çarşamba günü bir maçımız var. Kimle maçımız var e, Yun Unicap'ta? rakip takımlar. rakip takımlardan yabancı bir, bir takımlar. Evet. çeşitli devletlerden evet evet kazan ama ne kazandı başında bir şey kazan kazan kazan olabilir mi evet unix kazan y maçı var ona da davetiye veriyoruz onun maçına tamam. da ankara'da olacak ankara arenada olacak yine ne zaman ee, bu çarşamba günü yarın yani ee, evet yarın evet çarşamba günü saat 19'da olacak ee, bütün radyo dinleyicilerine de e... radyo dinleyicilerini de bekliyorlar geçen maçta çünkü biz davetiye vermiştik ve e... maçı kazanmıştı eee kolejliler bir öyle bir şey var. Onların da bir totemi var. Radyo oturu muhakkak bekliyorlar. Haydi o zaman iyi şanslar diliyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ee, ben Cihan. Cihan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bir gürültü mü geliyor sesiniz. Ne oldu? Radyonuz biz... mu açık? Değişik Yoksa dinleniyor adı, musunuz? Kapattım radyoyu kapattım. Kapatın. Lütfen kapatın. Peki Kapat Buyurun efendim. Şu an gelmiyor herhalde. Gelmiyor. Şu anda hiçbir şey gelmiyor. Şahane geliyor sesiniz. Buyurun. Tamamdır. Ee, ben üniversite yıllarında... Yani sınıftaki arkadaşlarımı baya bir dinlemiştim. Ner, nereden ve nasıl ne şekilde? İnternet üzerinden. İnternet üzerinden mi? Ne yapıyorsunuz hmm. bilgisayardan? Yani şöyle tam dinlemek değil, hani Ses kadri değil de en azından yazılışlıklarını falan e, baya bir araklamıştım. Pardon biraz daha açar mısınız? Bunlar bilgisayarlarına çok son derece gizli bir program yükleyerek onların ne yazı... Hayır hayır hayır. Ee, o zamanlar daha şimdikine göre daha e, güvenli değildi bilgisayarlar. Hani böyle Trojan tarzı virüslerle bilgisayarın içerisine girerek... Hani onların ekranlarına ne yapmış olduklarını falan tek tek görüp şey yapabiliyorduk Niye yani. Niye siz arkadaş grubunda değil miydiniz? Hayır, hayır. arkadaş grubuyla olup alakalı Nasıl? olan bir durum değil ya. Size ee, Yani bu insanın bir zevki böyle bir hissiyatınız vardı ve bunu bu şekilde mi tatmin ettiniz? Şaşırtmak amaçlı mı? Ne, yap ya ne yapıyordunuz e, nevi, yani? Tabii tabii beni şaşırtmak amaçlı. Hani öyle bir kötü amaçlı. Çok uzun vadede sabahtan akşama kadar açın bilgisayarıda. Acaba bu arkadaş ne yapıyor hani nelerle kimlerle ne konuşuyor falan gibisinden. Sadece şaka amaçlı yapmış olduğum ufak bir şey hani böyle çok sonra itiraf sayıda... ettiniz mi onlara peki bunu Tabii tabii. Sö tabii söyledim yani şey ağzınızı burnunuzu kırmadılar mı ha, hayır canım, gerçek dostlarınız ben... işte niye kırısnah tabi canım yani insan insanı dinledince niye sonuçta <gülüyor> ne bulmuş olabilir diye canı e, şey niye yapsın? öyle bir şey yaptın sorsana sen can olsun can da o duygusunu tatmin etmiş insan bu duygusunu tatmin edince, etmeyince işte ileride sıkıntı yapıyor aslında yani üniversitede e, yani bilgisayarla ilgili bir bölümde okuyup da hani bu işleri yapmamış Kansi. olan adam yok mu diyorsunuz? Yani tam olarak yoktur demeyeyim de %70 falan oran verebilirim ya. Peki çok teşekkür ediyoruz Can Bey. Ay Görüşmek üzere. Yayınla. Sağ olun Can Bey, sağ olun. Oran deyince zaten artık Orada oran deyince son, ben de yani. durdu. Birisi bir konuşma sırasında oran veriyorsa %80 doğrudur diye düşünüyorum ben. Valla Ege hakikaten nasıl diyeyim o kadar kitleyebiliyorsun ki herkesi. Birisi bir konuşma sırasında oran veriyorsa ben de yüzde 65 doğrudur diyorum. Fahir <gülüyor> sen <gülüyor> ne farkı olduğunu sen karar ver ikimizin bir Valla oranıyla orantısıyla bence çok orantılı bir sohbet olarak devam ediyor ikinizin sohbeti. O açıdan. Pazar günü sen masayı dinledim diyordun. Ben böyle bir e, hava almak için bir süredir bahçeye çıktım hem de ince çıktım yani. Hemen havaları dönerim diye. Ondan sonra dışarısı da sakindi. Orada iki hanımefendi hararetli bir şeyler konuşuyor. Zaten bütün gece hararetli konuştular hmm. da bir çıkışımda şeyi konuştuklarını fark ettim. Yani önce birilerinden bahsettiler falan isimler geçiyor. Hiç bilmediğim isimler olduğundan çok ilgilenmedim. Sonrasında böyle bir anlatan hanımefendi de güzel anlatıyordu yani. Hmm. Ondan sonra de annem telefonu kapattı gitti yatağa kaldırdı. Orada yok de yok. Sonra onun çeyizlik nevresimlerinin içinden bir açlık karşısında aa, aa diye dönüyor. Ben utanmasam ben de aa, aa diyecektim. Başını kaçırmama var abi. Ne çıkmış? Muska. Muska. Büyü mü yani? Muska büyü, mı evet. büyü, büyü mü? Abi o zaman direkt girseydin ya sohbete. Ve yengeye atıldı suçu. Onu duyduktan sonra <gülüyor> yenge miymiş suçu? E zaten Vallahi, kim olacak da şüpheleniyoruz diye bitirdiler şeyi. Konuyu o kadar hoşuma gitti ki dinlediğim en güzel sohbetlerdendi. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ulaş ben. Ulaş Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Hoş bulduk. Siz kimi dinliyorsunuz ee, Ulaş Bey? En son kimi hı. dinlediniz? Ya en son benim dinleme olayım biraz e, nasıl söyleyeyim istemsizdi. Eski apartmanımda evet. duvarlar hani kağıt gibi dediğimiz hmm, duvarlar ya, hı -hı. Tam olarak o şekildeydi ve e, alt katımızdaki yeni evli çift hayli e, sert günler geçiriyordu. Ya anladım. Şey biz mi? Yani, kavga, ya kavga dövüş anlamında değil. Güzel o ilk şeyin coşkusu mu? Yeni eli çıktı yoksa Yok, yoksa tam eli... olarak tam tam olarak kavga dövüş anlamında. Zaten biz de kendilerini anlamıyorduk. Biraz da aksi insanlardı böyle. O zaman öğrenciydik biz ama geliyordu akşam 4'te falan filan. Akşamüstü dörtte kapımızı çalıp sessiz olun diye suratımıza bağırıp... aşağı inip kavga etmeye devam falan ediyorlardı. Enteresan insanlar. <gülüyor> Ne, ağır hakaretler mi duyuyordunuz? Ne duyuyordunuz? Ama gerçekten sert, sert çıkışıyorlardı. Bir gün gerçekten pazar öğleden sonra 4 saat kapımız çalındı. Açtım kapıyı. Ondan sonra böyle e, aşağıdaki abla tam olarak anlayamadığım şeyler söyledi. Çünkü çok bağırıyordu. Hmm. Yüzünüze ee, yüzünüze mi? Daha böyle ağzıma ağzıma bağırdım. Ben de, bir şey diyemedim. Sadece kapıyı geri kapadım. Özür dileyemedim çünkü çok bağırıyordu. Daha fazla bağıracak diye korktum herhalde. <gülüyor> Panikimde kalıyordunuz bu arada. Bunlar size sinir olup birbirlerinden mi bağırıyordu acayi? Siz Belki böyle siz hiç üstünüze alınmadınız. Gene bağırıyorlar, <gülüyor> gene gürültü yapıyorlar falan. Belki diye. Belki... De muhtemelen birbirlerinden hırslarını alamayıp girelim biraz da şu üst kattaki çocuklara bağıralım diye herhalde gelip size de bağırıyorlar. Demek ki bağırırken, kendi aralarında bağırırken doğru tepkiyi vermiyorsa, daha doğrusu bağırana tatmin eden bir tepkiyi vermiyorsa sizden... Böyle bir şey ümitlenerek çıkıyormuş. Siz de yüzüne de kapatmışsınız kapıyı. Tekrar aşağı yenip tekrar bağırıyor tabii. Ne yapsın adam? Ya. Saat Ulaş Bey saat 4 olayı diye yazdım ben buraya. Çünkü 2 3 sefer saat 4 <gülüyor> dediniz. olduğunu evet, öğrendik evet. sizden. Evet, evet. Çok... Bir alt de siz ne siz kapıyorsunuz sürekli. Siz bakıyorsunuz Ulaş Bey. O evdeki diğer arkadaşlarınız niye şey yapmadı? Hiç gidip bakmadı? Yazık. Ya, ya bırakın daha... Allah aşkına bana savunma o adamı ya. <gülüyor> tamam zaten kaçtı gitti o da buradan. Nalet gelsin Kaçar ya. Kaçar tabii sorumluluğu <gülüyor> siz alıyorsunuz. Ay, ama evet, pırıl pırıl pırıl, <gülüyor> pırıl bir Ulaş bıraktı bize. Ulaş sana teşekkür tekrar ederim. kavuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Geçmiş Ulaş. Geçmiş olsun diyoruz Ulaş. Teşekkür ederim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Vokem Walk'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. En son kimi dinlediniz, hangi konuşmaya şahit oldunuz diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 ve şanslı bir isme bugün Vokem Walk'tan yemek veriyoruz. Tıkan, un, basa yiyebileceği şekilde e, hakikaten gününe renk katacak bir menü. Onları bekliyor. Benim sesim geliyor mu size? Geliyor, geliyor. Gelmez mi? Gayet güzel geliyor. Senin sesin sana gelmiyor. Ne Doğru. kadar güzel. Senin adına... Ee, bazen de çok seviniyorum, ne bazen şunu bilmeme <gülüyor> anını yaşıyorum şu anda. Çok iyi ya Kendini bir boşlukta hissediyor musun? Uzay boşluğunda gibi? Neredeyse. Neredeyse. Üç aşağı beş yukarı. E, duyuyorsun işte muhterem. Niye şey yapıyorsun? Sanki böyle burada mağdur edebiyatı yapıyorsun. Yok duymuyorum, etmiyorum. En güzel mikrofonu kime verdik? Sana verdik. En güzel kulaklık kimde? Sen de. En rahat koltuk kimde? Sen de. Bir elin yağda, bir elin bağda. Doğru hakikaten. Yani bağda dediğim şey... bal anlamında kullandım. Öyle öyle. Yani bağda var bizim. Allah Allah bu arttırıyor ya. Biz şurada yıllardır Oktay'la tüneye tüneye geçirdik vaktimizi ya. Sırf ama sen mağdur olma diye. Sırf sen daha iyi yayın yapabil diye. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Aa, ben Alp. Alp Bey hoş geldiniz. Dinliyorsunuz buyurun Merhabalar günaydın. Günaydın. Bizim gençliğimizde hatırlayanlar olur mu bilmiyorum ama daha internet portakalda bir tanıyken telsizlerden dinlemeli arkadaş veriyorum arkadaş diye. Aa, evet doğru. Evet. Break break. Bayağı bir arkadaşa ne Hatta konuşanları da arada dinlerdiniz. Aa, evet, ya, ama orada o, o, evet, çok güzeldi. Orada hiç olmazsa şey vardı ya. Orada daha zevkli konuşmalar vardı. Millet birbiriyle flört ederken onu dinliyordun. Ne kadar güzeldi. A ama aynen öyle. Dinlendiğini bilerek konuşuyorlardı bir taraftan da değil mi? Tabii, tabii, farklı ba farklı banda geçip sözüm ona kimse duymuyor ama aralarındaki sohbet tabi herkes tarafından dinleniyor Sizin oldu mu tersiziniz Alt Bey? Oldu oldu. Evin içinde şöyle büyük bir kutu halinde dışarıda da çatıda böyle 20 metrelik bir antenli Oo, bayağı profesör... o zamanların modası oldu. Baya, bayağı kuvvetli bir cihazla girmişsiniz siz o modaya. Tabi tabi tabi. Peki zaman telsizden aldınız mı bari o kadar daha 20 daha sonra metre sonra anten. Bunları bu telsizler hala çalışıyor mu? Zannediyorum depodadır ama. O, yani şey, bilmiyorum. Bir siz, de arkadaşa nesek acaba bulabilir miyiz evet, O bantta kimseyi bulabilirsiniz O da bir sıkıntı büyük ihtimal Telsizcilik var mı yok mu onu bilmiyoruz şu anda Çok acıklı maalesef bir değerimiz daha Mahvoldu gitti <gülüyor> Evet Peki, evet efendim. aynen o şekilde Telsiz dinlemesi İnternet diye kaydettik çıktım, size Neredesiniz bu arada Alp Bey siz biraz böyle Geç geliyor gibi sesimiz sanki size Nasıl pardon dayamadım? Neredesiniz şu anda Ankara'dan mı arıyorsunuz bizi Çankaya Kankaya'da Çankaya Çankaya'ya seçeceğiz. uzak bir yerdi. Yani. Sağ olun efendim. Doğru. Görüşmek çok üzere. Çok teşekkür ederiz. Güle güle. Görüşmek üzere. İyi günler. En özendiğim şey de benim bazen misafirliklerde telsizle Ben de, de telsiz şey Evet. Bizim mahallede vardı gerçi bir tane. Emrah Emrah hiç... abimiz vardı. Ona giderdik. Biz pas... Telsize gidiyoruz diye. Ben öyle çıkardım evden. Telsize gidiyorum anne diye. <gülüyor> Neyse ki İzmir'de telsiz diye bölge yok ya. Yani. Teleferik niye? diye yer var İzmir'de ama Telsizlerin telsiz, telsiz. hiç etkilenmemiş mi İzmir'e Ankara'da altı? var değil mi Telsizler diye bölge Telsizler ee, Telsizler diye bir yer var bölge ama şey gibi ya mesela ne? Teleferik diyeyim? var asansör var Hasas bölge gibi yani anladın mı Otobüs yok mu Telsizlere giden Telsizler diye tam var Oktay Vardı mi teşekkür, tamam, ederim. Ya. teşekkür ederim Günaydın efendim Günaydın good morning <Gülüyor> Gitti Gitti Geç bulduk erken kaybettik. Bir değerimizi daha hattımızdan düşünecek. Hep evet, böyle gitti. ya. Bu değerlerimize sahip çıkmazsak hattımızda adam kalmayacak diyeceğim ben sana. Ben bir şeyi de fark ediyorum. Yani insanlar bazen dinlendiklerini fark ediyorlar. Yani e, bu telefon dinlemesinden bahsetmiyorum da bir masada Masa hararetli konuşanlar yan taraftan dinlendiğini düşünüyorlar. Öyle durumlarda seslerini alçaltmak yerine. Biraz daha yükselterek dinleyen insana neden yardımcı olunmuyor? Bu bir şeydir, nezakettir aslında. tabi biz Adam, büyüklerimizden öyle gördük. Bir şekilde seni dinlemeye çalışıyor. Hikayenin başını dinlemiş, kaçıra kaçıra Demek ki ilgisini çekmişsin, başarmışsın. Artık onu zorlama. Fiziksel olarak en azından rahat ettir. Yani o belki tam yakınına yanaşamıyor. Bir Buyur bir... sen de beraber Orada dinle. yapılacak en kötü şey Deme susmak. Deme olmaz. Evet. Susmak Aynen. en Aynen. kötü şey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Gökhan Gökhan Bey buyurun efendim neyi dinlediniz en son neyi hatırlıyorsunuz Vallahi ben en son dün dinleme yaptım e, Dündü bu Eski kız arkadaşım e, bilgisayarım vermiştim ona Evet e, e, Tüm e, geçmişi falan dün baya bir kontrol ettim e, <gülüyor> O kadar Geçmişi kontrol ettiniz. Sonuç neydi, ne dedin? Tapeleri tabii yazılı İzledim halde. Işte, i̇zledin ne? Yazılı ne oldu? Baktım sadece alışveriş alışverişlerine girmiş, başka da hiçbir şey yapmamış ayrıldığımız süre boyunca. Ne peki yani, yani, sizin hani, yokluğunuzda kendini alışverişe vererek teselli aradı? Aynen o şekilde. Pişman aynen. oldunuz mu Gökhan Bey? Vallahi e, pişman e, olmadım. Aslında bir şey de bulamadım Aradım bulamadım ona özür Siz Pardon. ne arıyordunuz bir umut böyle gizli bir umutla Derinden giden bir umutla mı arıyordunuz Yoksa öyle Başka bir ilişkisi ya, başka mi? bir adam var diye mi şey yapıyordunuz ya, Onu mu arıyordunuz Hayır şöyle ayrılık şarkısı falan dinler dedim Hep komik videolar açmış dinlemiş <gülüyor> Ya oradan moral bul Yani şey dinlememiş mi hiç sil baştan başlamak gerek vardı. Ama sil baştan zaten şey olurdu Ters de Yok yok, yok. öyle bir şey yok Hiç oralı bile olmamış yani ona özür ya. düm Siz ne kadardı ilişkiniz 3 sene. 3 sene daha sonra bir insan en azından bir fikrimden geceler yatabilmeyene mi 30 saniyede Aynen. olsa bir açması Yani peki yani. teknik teknik bilgisi var mı Gökhan Bey kız arkadaşınızın eski kız arkadaşınızın? Yani böyle acaba o acıklı şeyleri size malzeme olacak şeyleri silip göndermiş böyle bir hinlik yapmış olabilir mi? Yok yok o kadar şey yok. O kadar e, kafa ka, kafa O kadar teknik bilgisi yok diyorsunuz. Anladık biz. Yok, Peki. Ya yani hadi komik videolar izlemiştik ya. Yani böyle ne bileyim belki ona da vermiş olabilirken. Normal. E ya Herkesin şey yani şey. herkesin travması Teklisi ayrı. Siz neye verdiniz kendinizi bu arada biz hep hanfendiyi konuştuk da Gökhan Bey neye Bizim verdiniz? Efendim kız arkadaşlarına vermiş işte kendiniz. <gülüyor> Historiesine bakmaya korkuyorum açıkçası. Vallahi Gökhan Bey. Valla ben kendime çalışmaya verdim bir şey. Ya bırak Allah aşkına Gökhan Bey lütfen neye verdiniz ya? <gülüyor> Vallahi ben de bazen geceleri çıkıyorum o kadar geceleri e, yalnız... çalışıyorsunuz, anlaşıldı <gülüyor> hadi <gülüyor> karşıdayım sizin hemen. peki çok teşekkürler yok artık çok teşekkür ederim Göreceğiz. sağ ol çok korkutucu açıklama ya bazen geceleri çıkıyorum bazinga <gülüyor> vallahi. <gülüyor> vallahi bize mi manyal verdin nasıl sevgili çi petpetle unutmaya çalışmak da şeymiş zormuş yani tabi zordur. Zor. Komik videolarla, <gülüyor> komik, komik videolarla her türlü aşk acısını. Hayır yani Gökhan da komik bir de benziyor. Yani şey mi arıyor acaba Gökhan'ın komikliği boşluğu, boşluğu doldurmak için. Doğru, ne yapacak kalmıyor. E, yani. Ne yapsın kız ne yapsın. O da hay hakla. Yana, yana, o <gülüyor> videoyu da <bulabilirim> <gülüyor> Ben ona vereyim mi? <gülüyor> Şarkısını biraz dinlet istersen dinleyicilerimize. Günaydın efendim. <gülüyor> Maalesef. O ben kadar, kadar ayıp şey ki bu yani ayıp da değil de bazen birine selam veriyorsun sıcak bir şekilde seni görmemiş oluyor yanından geçiyor ya he, he. Düdü, düdük sesine de günaydın demek aynı hissi yaratıyor bende oh, mesleki yani. olarak her sabah nasıl yıprandığımı izlerimiz tahmin bile edemezler ee, <gülüyor> ama her şeye rağmen devam ediyoruz çünkü birilerinin günaydın demesi lazım her şeye rağmen birileri günaydın diyecek biraz neşeniz yerinize gelsin şu şarkıyla beraber Güzel bu aralar seyrettiğimiz komikli videonun müziği. Günaydın efendim. Aa, sanki ben bundan bahsetmemişim gibi. Herkes şu anda şeyi dinliyor abi. Müziği dinliyor. Müziği dinliyor. Müziği müziği dinliyor. Valla o müziği dinliyor. Son telefondaki zaman. son kişi de kapattı. Valla ne oluyor? Bir telefonlar mı dinleniyor? Ne Günaydın yani? efendim. Öyle diyorlar zaten. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ee, Sanem ben. Ay Sanem Hanım. S S sizi valla geç bulduk. Erken kaybetmek istemiyoruz Sanem Hanım. <gülüyor> Anlıyor, <gülüyor> anlayamadık. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Neredesiniz Sanem Hanım? Ee, şu an e, Paris'teyim. Paris'te misiniz? Paris'te misiniz? Ya işte böyle havalı evet. Evet, evet yani Paris'teyim böyle söylenme kahvaltıya sabah. Kahvaltıya mı gittiniz Sanem Hanım? Daha havalı <gülüyor> hale yani getireyim. Sabah, evet sabah kahvaltıya geliyorum. Akşam işte buradan Barcelona'ya sonra da yeniden Ankara'ya geldim. değil. Nalet gelsin ya. Nalet gelsin Sanem Hanım. Vallahi çok güzelmiş ya. Sabah ne yediniz aldınız mı? Neydi? Kuruvasanınızı yediniz mi? Yoksa çok erken Yok, mi kuruvasan benim. için? Ee, benim işlerken çünkü e, okula yetişmeye çalışıyorum şimdi. Hangi okula orada gidiyorsunuz? E, Siyah Spor'a gidiyorum. Ne? Diyince evet, Sor Sorbon'a kadar yetiştisi olmadığını fark ettim. Ama bizim için e, gönüllerine biz de sorun şey değil. Hemen be Sorbon'a bile gidemiyor ayrı <gülüyor> Ne okuyorsunuz orada? E, normalde aslında çalışıyorum. E, Kurumum beni... Ee, zorla gönderdi onu biliyoruz siz hiç gitmek istemediniz <gülüyor> ama kurumumuz Ne musun? yapacağım Paris'te? Ay, <gülüyor> Ay İran'çı ya Paris içim bulandı. Ee, yani hala kamu yönetimi çalışıyorum. Ay, Ay, evet. Siz bizim için kamunun en Yani senaryaya gittiniz mi sen hanım? <gülüyor> ne zaman? Yoksa, zaman önce... Yok yok yoksa hazırlık hazırlık okuyor musunuz Paris'te? Şu anda Aa, yok yok yok, yok. Ee, okumuyorum çünkü program İngilizce ama zaten belli bir Altyazıda tanışacağım vardı. Var diyorsun evet. güzel. Evet. Ne kadar oradasınız 13. belli mi? Aa, iki, sene. Yani i̇ki, i̇ki sene. İki sene. Bir kısmını bitirdim. İki sene buradayım. İyi evet. o zaman bir ayağımız var bizim Paris'te. Evet, buyurun söyle <gülüyor> söyle kolay mı? gelsin. Söyle nasıl söyle Fransız erkekleri romantik mi? Oradan başlayarak hemen bir sormak istiyoruz. Ne diyorsunuz Fransız <gülüyor> erkeklerine? Şimdi öncelikle e, tamamen e, e, hayputatikal konuşuyorum diyeyim çünkü evliyim, evliyim, eşimle çocuğumla buradayım. Ha çok Hı -hı. güzel. O zaman hiçbir sıkıntı yok. İşi bir gerçek Fransız erkeğine dönüşmedi mi orada havasından sonra? Dağ yani çıktı üç, gününde üstelik. Yani. Dönüştü, dönüştü ama şöyle dönüştü. Burada bir e, ya, kıyafet modası biraz daha farklı. Erkekler daha dar pantolonlar giyiyor. Hı -hı. Biz bu zaman sonra kendimizi 70li yıllarda gibi hissetmeye başladık. Paçalar bol, efendim daha bol kıyafetlerimiz var. Herkes e, tamamen diziyle de, de, aynı şeyde pantolonlar giyiyor, erkekler de böyle. E, o biraz da konuda. Yani tamamen. Canım, siz de dar, dar pantolon taraf. giyin, dar pantolon giymedi ne var? Çekin darları eşi giymeye başlamış Yok. zaten anladığım kadarıyla o biraz Tabii karaktere de, yansır ama evet. dar pantolonun adamı biraz gergin yapar <gülüyor> nedense Gerçi <de> şimdi bir <gülüyor> şey soracağım Doğru. yurt dışında yaşayan evet. insanların en büyük avantajlarından bir tanesi de etraftakilerin e, seninle aynı dili konuştuğunu düşünmeden evet. rahat rahat konuşmak yaşıyor musunuz evet, onu? Evet. Türk'te çok var çok, ne çok dinliyorsunuz? Ee, valla çok küfür duyuyorum muhtemelen onlar da bizim günlük hani çakalaşmamızdan belki bazı küfürler duyuyorlardı. Ama şey çok oluyor yani çok beklemiyorlar sizinle Türk olduğunuzu o yüzden aklınıza dedikodu yapabiliyorlar yüzünüze baka baka. Hmm. Ayşunların pantolonuna bak bol bol falan gibi dedikodular <gülüyor> Gibi evet olabilirim. <gülüyor> Peki çok teşekkürler efendim. Güzel misin günleriniz orada diyoruz. Sağ olsun da. Çok sağ olun. Sağ olun, hoşçakalın. güle güle. Görüşmek üzere Sayın hanım hanım. Beyinize ve çocuğunuza selamlar. Beyinize ve çocuğunuza selam söylemeyi asla ihmal etmeyiniz. Teşekkürler. Kadar güzel güzel. Tekrar fark. tekrar yani tembih tembih üstüne denir bu. Günaydın ha. efendim. Aman. Ne oldu? Benden kaynaklandı. Senden kaynaklandı çünkü belli yani. Beni bile sesimi kestiriyorsun ya. Benden kaynaklanan bir hata oldu. Hem hatta dinleyici bulamıyorum diye ağlıyorum. Hem de hattaki dinleyicinin kıymetini bilemiyorum. E ne oluyor ben kime gideyim dert yanımda? Geç içinde. bulup erken kaybetmiş durumuna sokuyorsun bizi. Doğru, geç buluyoruz erken kaybediyoruz. Geç buluyoruz Beşik erken kaybediyoruz. Altıncı kere mi söylendi <gülüyor> <gülüyor> yayında? Günaydın efendim. Günaydın Kimle görüşüyoruz? Giremez. Geçil Ay, Kim? Betül hanım. Ay Betül, Betül canım, Hanım nasıl Vallahi nasıl biz ya. karıştırdık çok özür dilerim. İrem Hanım'la karıştırdım. O da yataktan kalkıp arar bizi hep. Sizin sesiniz de yataktan yeni kalkmış gibi gelince birden ben sizi İrem Hanım zannettim Betül Hanım. Evet biraz öyle oldu. Canım sağ olsun ama. Yeni mi kalktınız mi? yeni mi uyandınız Betül Hanım? Evet yeni kalktım. Bir süredir ya yani dinliyorum da hiç evde kimseyle konuşmayınca sesim böyle çıktı. Anladım. İlk ses açmasını biz de yaptınız yani. Evet. <gülüyor> Yapın şimdi şöyle bir <gülüyor> boğaz şeyinizi de bir alalım. Günaydın. Ne dinlediniz en son? bize anlatın lütfen bütün Hanım. Evet. Böyle, böyle bir ya, bunu... iyi... Ne dinlediniz? Evet. Ay şimdi korkuyorum ya bunu anlatmak istiyorum ama ne kadar ya. Korkmayın. Sesiniz Bilmiyorum. daha gür çıksın. Tabii ki korktukça bunlar <gülüyor> daha da şey olacak. Siz korkmayın. Anlatın. Buyurun. Arkanızda biz varız. Bu arkadaşlarınızla ilgili bir şey mi? Yoksa hiç tamam. tanımadığınız insanlar mı? Yoksa hakikaten seçim sürecinde bütün dengeleri Yok, değiştirecek bir evet. konuşma mı? Yok seçim süreciyle ilgili değil de tanımadığımız birisiyle ilgili ya aslında ben tanımıyorum. Hı, hı. Ee, Nerede babamın dinlediniz? Babamın bir kuyumcu arkadaşı soyulmuştu. Hı hı. Ee, onun şey, kameraları falan kapatmışlar ama ses kaydı devam etmiş hala. Aa, hırsızların dükkan içinde konuşmaları aynen, ses konuşmalarını dinlemiştik evet içeriden birileri demek ki içeriden birileri oldu ortaya çıkmış <gülüyor> ilk defa kanıtlı bir beraber aynen böyle sohbet falan ediyorlar kendi aralarında ne Ama sohbet konuda, böyle şey şey küfürlü müflü konuşmuyorlar küfürlü falan değil işte bir anlamı bir şeyleri kırma sesleri geliyor ya anlamları kendi aralarında konuşma sesleri işte. şunu getir götür bir anlamı sohbet muhabbet sigara falan yakıyorlar kim olduğu belli değil mi sesten ya biz bilmiyoruz hani sonrasında olduğunu da bilmiyoruz biz sadece hani dinlemiştik ya biz de dinlemiştik hmm. hmm. Konuşmalarda Hadi hmm. bir olay Valla ben de e, çıraktan şüphelendim ilk başta ama pırlanta <gülüyor> gibi çıktı o çocuk Herhalde yan komşular falan olsa gerek diye çünkü kuyumcu olunca çekemiyor insanlar Doğru Yani yanda adam affedersin Esnaf esnafa yapmaz e, Fahir Esnaf esnafa yapar mı? Esnafın esnafa yaptığını affedersin akrep akrebe yapmaz Peki çok teşekkürler Betül Hanım. Görüşmek üzere. Müsaade edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günler, hoşçakalın. O zaman biraz reklam dinleyelim. Bu Ney, kadar ne? dinlemeden bahsettikten sonra biraz Hı -hı. da reklam dinleyelim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar'ın Sabahlar. Sabahlar. Sabahlar son dakikaları sevgili dinleyiciler. Bu dakikalar içinde şanslı ismi belirleyeceğiz. O yüzden e, Cini... Mı çıkaracağız bunu? Yok onu iki gün Yok abi, şey. pazartesi <gülüyor> de diye konuştuk. Tamam. Onu. Bir de abi bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın de bu çünkü çok fazla da şey yapmayalım cinlerle çok teşne olmayalım diyorum ben. Ben İyiyim zaten siz şanslı ismi seçerken başka şeylerden katmıyor. Bazıları arkadaşlar var burada isim vermek evine falan götürüyor. Lütfen. Evet. Radyonun malı radyoda. Fahir beni geçen gün aradı. <gülüyor> <Gülüyor> Radyo İlki için sen mi eve götürdün diye Ha evet. dedi Ondan sonra de, neydi o benim <gülüyor> Eve götürdüğüm Düşünülen şey <gülüyor> <gülüyor> Neydi bu son yok, Damga mıydı Kaşe şey. Kaş kaş <gülüyor> <gülüyor> Kaşe, cin. bunlar posmakiras için almış mısın? Yok, <gülüyor> o sadece arkandan konuşuldu galiba. <gülüyor> götürdü herhalde, eve götürdü diye. Lütfen <gülüyor> e, dikkatli olalım. Tamam, ee, cini cini eve götürmüyoruz. Cine eve götürmüyoruz ve onu lütfen şey yapmayalım. Cinimiz burada. Cin ziyaret saatleri de var. Var var. Sabah erken. Çok Sabah oldu. çok merak erken, ediyorsunuz. Cin Dinleyicilerimiz. Gece 3 35 arası <gülüyor> ziyaret edebilirsiniz. Perşembe'yi <gülüyor> perşembeye bağlayan gece. Geçiler muhakkak. Her gece de değil. Hadi artık o zaman. Şu var, an seçme zamanı çarkı geldi. Çarkı çeviriyoruz bunu? Sevgili mı? dinleyiciler kimi e, dinlediniz diye sorduk sizlere. Bu... E, Umduğumuz kadar şey oldu. Belki bizden kaynaklanıyordu. Belki e, sizden kaynaklanıyordu. Oluyor, e, tam umduğumuzu bulamadık bu sabah. Yarın umduğumuzu ararız. Ama biz umduğumuzu bulamadık diye bir kişi aç mı kalacak? Hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. Yani öyle onun sonuçta şey, istihkakı hazır. İmkanı yok öyle bir onun şey. Onun bir var. Onun istihkakı da hazır. E, madem istihkakı hazır. Niye o zaman şey yapıyoruz? Durduğumuz kabahat değil mi Oktay? Doğru evet. evet. O zaman çalıştırıyorum ben. Çalıştır abi. Neyi çalıştırayım tam olarak? Halk çalıştıralım çalıştıralım. Programın sponsor vardı. Sponsordan gelen bütün parayı bu şans makinelerine gömdük. Valla hakikaten ya. Bu kadar abartıya ya gitmese miydik? Ya yatırımdır miydi? ya. Bugün sponsorun <gülüyor> Yarın olur. başka çünkü bir. Çünkü çok zorlanıyorduk Yarın seçerken. sponsorun olmaz o makineyi kullanmaya devam edersin. Evet yani bize şey bu yatırım altyapı. Dua. Değil nokta Altyapı Tabii diye. Tabii altyapı diye geçer. Bir kere alacak. Iron yani. Head. Bir kere alacaksın yani, tam Yani Demir Banki. <gülüyor> abi Allah aşkına hadi makine şey yap manuel manuel bir şeyini yap çek çıkar çıkar onu oradan çıkar benim dayanacak gücüm kalmadı baş bence dilimizdeki en güzel kelimelerden bir tanesi Demirbaş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güreşçi ismi gibi şövalye ismi gibi biz onu sandalye için kullanıyoruz ne kadar açık bir de çıban şey. türü var şirpençe galiba <gülüyor> Şirpençe mi? Şirpençe diye bir şey var mı? Ya İlginç İstediği Kondan Bahsedebiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Eğer benim de bir, bir iki konum e, var, var. söyle aman yeri gelmişken. Madem kelimesi. <gülüyor> madem çok güzel. Çok güzel bir kelime olmasına rağmen. En güzel bir beş kere bu, tekrarlayınca madem, anlamını kaybediyorum. Madem utanıyorum kendinden madem. Bu konunun bana desonataş ol olacağını biliyordum. <gülüyor> Niye dedim? çok güzel bir şarkısı var mademin. En güzel madem. kullanımı da bence mademin en tavırlı. Ney? Peki madem. Öyle olsun madem. Madem, öyle, madem ki madem. istiyorsun madem. öyle ise durma Kim? git. Yani Ankara'daki bütün dinleyicilerimiz radyolarını kapatmadan önce şu şanslı ismi. Bir söylesek ya. Kapatalım şey yapalım belirleyelim. Makineyi çalıştırdım ben. Benimki ee, de çalıştı. 8F. Gekan. Gökhan mı çıkıyor? Gekan çıkıyor Gökhan yazılır Gekan okunur. Gekan arkadaşını... Bey eski kız arkadaşını dinleyerek garnını doyurdu. İnşallah bakalım Dersin yeni kız arkadaşıyla mutlulukları yakalayarak açta olsa öyle değil mi? Aç açına gönderilmez adam geceleri çıkıyor. Belki de eski kız arkadaşını dinleyerek yeni kız arkadaşıyla bir yemek yeme şansı kazandı. İşte hayat böyle sevgili dinleyiciler. Nereden ne olacağı hiç belli, hiç belli olmaz. Tıpkı ne çalacağını bilmediğimiz gibi ama en güzel şarkıyla bitireceğiz. Bir gün mükemmel bir gün olacak.